Ve Murat Can Tombil. Katkılarından dolayı Haymri böyle teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin Programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yüce Asanmaz. Desteği için de dinleyicimiz, dostumuz e, Samra Asamer'e teşekkür ederiz. Samra Samer ismini hatırlayanlar için ufak bir bilgilendirme yapayım. Samra Samer Türkiye'deki iklim grevlerine ilk başlayan insanlardan, genç aktivistlerden bir tanesiydi. Grata Thunberg'in çağrısıyla beraber Türkiye'de başlatılan Fridays for Future eylemleri kapsamında yaşadığı Dalyan'da bir yıldır e, iklim grevlerine çıkıyor Samra. Aynı zamanda 15 Mart'ta da açık radyo stüdyolarına... Konuk olmuştu ve Harry Potter dünyayı kurtarmayacak çünkü Harry Potter yok demişti yanlış hatırlamıyorsam sizde Evet öyle ben de öyle hatırlıyorum Bak bir tüyo verebilirsiniz bana geçtiğimiz yok 20 gün önce geçtiğimiz aydı değil 20 gün önce bir konuşma yaptı Samra İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın desteğiyle Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen bir kurultayda konuştu Ve şu şekilde bir açıklama yaptı. Dünya içindeki ormanları, denizleri ve tüm canlılarıyla yaşayan bir organizma vücudumuzun bir yeri hastalandığında tedavi edilmezse hastalık tüm bedenimize yayılır. Dünya şu anda hasta. Hastalığın adı da iklim krizi. İklim krizini biz yarattık. Biz düzelteceğiz. Ablam ve ailesi Danimarka'da yaşıyor. Bu devam ederse Danimarka sular altında kalabilir. Benim için Danimarka bir ülke adı değil. Ailemin yaşadığı yer. Siz de böyle düşünün. Sevdiğiniz insanları kurtarmak size bağlı demişti iklim grevlerinin süreceğini söylemişti ve Paris iklim anlaşmasının imzalanıp onaylanmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz demişti Samra bu konuşmasında iklim krizinin okullarda zorunlu ders olarak okutulması talebini de aynı şekilde iletmişti iklim değişikliği değil iklim krizi denmesini istiyoruz çünkü bir gün kalp krizi geçirseydiniz ve biz ona kalp değişikliği deseydik garip olurdu. Tamamen barışçıl iklim grevlerimiz devam edecek demişti. 20 gün önce yaptığı konuşmasında Samra Samer. Evet. Bütünüyle devam ediyor. Şimdi COP25 diye adlandırılan Birleşmiş Milletler iklim için toplanan 25. zirve ve hiçbir şey de. çıkmayabilir. Gene büyük bir mücadele cereyan ediyor. Şili'de yapılacaktı Santiago'da fakat toplumsal gösteriler nedeniyle, büyük protesto dalgası nedeniyle Piniere korktu ve Madrid üstlendi. Bu be, tek başına bunu şey yaptı. Yani tek başına bütün dünya çocukları adına, dünya nüfusları adına bir karar verdi ve iptal etti. Latin Amerikan'ın Şili'nin ve Latin Amerikan'ın en zengin insanlarından biri, birincisi olan belki de <gülüyor> birincisi değil. Tamam da yani Şil'in en zengin adamı iki buçuk milyar dolardan fazla sermayesi var, parası var. Öyle yaptı. Bunun üzerine de Greta, okyanusu bir sefer daha bir e, hikaye içinde okyanusu bir oradan bir buradan geçmek zorunda kaldı ve hala e, laf ediyorlar. Neyse evet. şimdi konuşmayayım ben de. E, Greta ile yapılmış çok önemli bir e, şey var. Dagens Nyheter gazetesinde İsveç'in son derece önemli, e, İsveç'in en önemli gazetesi. Ve e, çok e, ilginç bir söyleşi var Greta genç genç iklim aktivisti. nasıl gidecek toplantı e, sorusuna önceden e, sorduklarına şöyle cevap vermiş. Geçen senekine benzer bir şekilde yani bir sürü görüşme olacak ama kimse e, bu görüşmelerin ne konusu e, hakkında olduğunu bilmeyecek. Ondan sonra da politikacılar büyük bir ihtimalle bittiği zaman çok rahatlayacaklar, dans edecekler ve ondan sonra da hiçbir şey çıkmayacak diyor. Peki e, siz politikacılardan ne E, bekliyorsunuz sorusunu sormuşlar Douglas Newheter gazetesinden Greta Thunberg'e liderler e, bu aciliyet halini anlamak zorundalar birincisi bu ikincisi de bu aciliyeti aktarmak zorundalar halklara yani yönettikleri ve sorumlu oldukları insanlara demiş yani ondan sonra ancak ötekiler yani liderlerden siyasi karar aracılardan sonra ...durumun vahametini... ...diğerleri kavrayabilir diyor... ...peki kavramıyorlar mı diye... ...diye sormuş... İsveçli gazeteci... ...ben dünya liderlerine... ...karşılaştığım zaman... ...krizin ne kadar ciddi olduğunu... ...olduğunun... ...farkında olmadıklarını... ...görüyorum demiş... ...evet... Kesinlikle. Yani onlar sadece büyük ölçüde zamanların büyük bir kısmını iş sektöründen ticaret ve sanayicilerle geçiriyorlar. Onlar da kendilerine siyasi karar alıcılara da şey diyorlar diyor. E biz bunu çözeriz sen merak etme siz merak etmeyin efendim beyefendi hanımefendi plan diyorlar anlamına geliyor. Peki hemen tabi gazetecilik yapmak üzere şey sormuşlar. ...iş sektörüne, ticaret ve sanayi sektörüne... ...kulak vermek kötü müdür diyor... ...iyi bir şey değil midir diye soruyor... ...elbette ama... ...asıl mesele o kadar bilimsel ki... ...öncelikle bilimi dinlemek zorundasın... ...ve bilim insanlarını yani... ...bunu da yapmıyorlar diyor... ...yani bizim elimizde veriler var... ...bilim... Hı hı. Gayet net. Sadece biz bunu yeterince iletemedik. Yani bilimin ne dediğini yani mesela yani gezegenin geleceğinde mesela Uygar Öz esmiyle Büşra Yer'de Açık Radyo'da şey dediler. Petrol ve gaz endüstrisi gelecek beş yılda yeni projeleri 1,4 trilyon dolar harcayıp genişleyecekmiş. Yani intihar, kolektif intihar ve cinayet anlamına gelebilecek. Göz göre şey. göre de. Evet. Global Oil and Gas Network tarafından hazırlanan ve COP25'te sunulan rapora göre genişleme planlarının yüzde 85'i de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya aitmiş mesela. Şimdi bunlara nasıl bir söz geçirilebilir tartışılıyor. Yani çok ilginç bir şey söylüyor. Bir enformasyon savaşı ceryan etmekte diyor Greta. En yüksek sesi çıkanlar sesi en yüksek çıkanlar En çok duyulanlar oluyor. E, tabii ki parası olanların siz, en siz çok, çok çıkıyor. çıkıyor. <gülüyor> Onun için de duyuluyorlar. Peki nasıl değişim geleceğini e, söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz diye e, soruyor. Dalganız Nüveter muhabiri. Umut şurada yatıyor. Yani paradoksal gibi bir şeymiş gibi söylüyor. Umut şurada yatıyor. İnsanlar neler olup bittiğini bilmiyorlar. ...ama uyanırlarsa, tam öğrenirlerse... ...o zaman değişim olabilir. Demokrasi her şeydir diyor. Bir kez daha Hı -hı. tekrarlayalım mı? Demokrasi evet, tek her şeydir. şeydir. Evet. Ve her zaman... ...yani demokrasi böyle... ...sadece seçim sandığı günü... ...seçimler gününde olan bir şey değildir Değil. diyor. Devamlıdır diyor yani. Senin her mevsiminde, her gününde... ...devam eder... Ve değişmesi yapılması gereken değişiklikler sadece mevcut parlamentolar ya da hükümetlerden değil ya da genel seçimlerden çıkmaz diyor. Onlar seçim dışı yıllarda seçim olmayan yıllarda ya da erken seçimlerde... filan ortaya çıkacaktır. En azından benim kanaatim bu. Yani insanlar artık yeter olsun. Yeter bu kadar dedikleri zaman olacak. Bence diyor. Peki bunu görebiliyor musunuz? Yani mesela demiş Greta İsveç'te halk şimdi tamam yeter artık burada bir yeter olsun dedikleri anda ve protestoya başladıkları anda hükümet hemen düşebilir. Ya da zorlanabilir yani halkın iradesine uygun kalmaya ve tamamen temelden değiştirebilir politikalarını diyor. Çünkü Greta Thunberg sık sık belirttiği gibi İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri çok mutluluğun hat safhada olduğu zenginliğin ve ayrıca da e, sosyal demokrasinin, demokrasinin olduğu yerler gibi gözüküyor. Ve öyle de kısmen ...ama bir de bilinmeyen bir gerçek var... De, ...karbon emisyonları... ...en yüksek olanlar... Yani ...tüketim seviyeleri en yüksek olan ülkeler... ...ve karbonu da başka yerde... ...tükettirip yani yabancı... ...ülkelerde, üçüncü Dünya... ...ülkelerinde... ...güney, köysel güney denen... ...ülkelerde ürettiriyorlar... ...ondan sonra da alıp harcıyorlar... ...böyle de bir durum var ve bunu çok iyi biliyor... ...Müret A. Thunberg'de... E, ...peki... E, ...bu sadece... İsviçre'de mi uygulanacak bir şey diye sormuş... ...Nüheyt'e. Hayır, elbette hayır. Mesela Çin'de çalışabilir mi... ...diye bir... ...fokatif soru <gülüyor> sormuş... ...gazeteci. Ee, Çin demokrasi değil diyor. <gülüyor> Onun içinde Çin'i etkilemek o kadar böylesine zor yani yapabileceğimiz şey kendi toplumlarımızı etkilemek o zaman eninde sonunda Çin'de de takip etmek zorunda kalacak çünkü ekonomik olarak Çin de dünyanın geri kalanına bağlı durumda. Biz e, bu arada Çin tabi karbon emisyonlarında dünyada ikinci sırada. E, evet. evet. Birinci sırada. Şu, şu bir anda, ABD... Şu, hayır şu anda bir mi? tarihsel olarak Amerika en yüksek. Yani daha önceki bütün salınlarda elbette endüstri devriminin başından beri ama şimdi Çin bir numara. Türkiye'de on beşinci sırada evet. evet. Doğru şimdi bak. Türkiye'de gayet yüksek ve yükseliyor. Avrupa Birliği ortalamasında geçmesi muhtemel. Ee, peki şey diyor... E, şeyşinin son birkaç kısmına da bakacak olursak bu gördüğünüz ilgiyi nasıl karşılıyorsun diyor. Gördüğün ilgiyi. Yani ben benim seçme hakkım olsaydı normal normal bir teenager olurdum diyor. Yani teenager nasıl çekiyoruz? Ergen. Mi? Ergen. Olurdum diyor. Ve okula giderdim ama bu normal bir durumda değiliz ve rahat bulmadığımız e, konfor alanımızın içinde olmayan yerlerde çalışmak zorundayız diyor yapmak zorundayız. Peki bundan bütün bunlardan kaçıp kurtulabilirdin sen e, ya yani devam etmen bir fedakarlık mıdır diye gene hafif provokatif Hı -hı. bir soru geliyor. Hayır fedakarlık falan değil. Yani kendimi bu duruma kendim soktum. Son derece ayrıcalıklıyım. Ve durumun da bu kadar absürt olması, saçma sapan olması gerçekliği karşısında da şaşırıyorum. Yani buna gülmen, gülmesi lazım insanın yoksa pek de sağlıklı olmayan bir kendi hakkında sağlıklı olmayan bir fikre sahip olabilir. Ne demek istiyorsun diyorlar. Yani insanlar bana gelip sürekli olarak sen umudumuzsun yaptığın için her şey için teşekkür ederiz ve sonsuza kadar müteşekkiriz. Falan dedikleri daha bir bunu sabahtan akşama dinleyecek halimiz yok diyor. Yani o zaman kendini böyle göremezsin diyor. Yani böyle görmüyorsun zaten. Peki bu, bu konu senin aktif olarak düşündüğün bir konu mu kendini? Doğal diyor. Yani bu o, dikkat kısa süre sonra ortadan kalkacak. Ondan sonra insanlar unutacaklar benim kim olduğumu. Ve muhtemelen de kendini kendine bakışının... Yeni bir şekilde bakmaya başlayınca ve ondan sonra da onun ortadan kaybolduğunu görünce bayağı zorlu bir durum olacak diyor. Bazıları unutamayacak ama Hı? bence. Yani <gülüyor> iş, i̇ş dünyası ve politikacılar pek unutacak. Evet <gülüyor> şu anda tam şey yaparken metroda gidiyorlar yürüyerek bu söyleşi yapılırken Madrid'de. Bir kadın yolumuzu kesti, diyor gazeteci. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk defa e, olmuyordu diyor, arada kesenler oluyordu. Bir kadın diyor ki, e, yani normalde alışığız Greta'nın hemen ah, işte <gülüyor> ne yapıyorsunuz falan diye kesilmesine. Fakat ilk defa görüyorum diyor, daha birisi gelip ağladı diyor, ağlıyor kadın. Yani çok affedersin seni rahatsız etmekten dolayı çok üzgünüm her şey için çok teşekkürler diye bağlamış ve her kelimeyi çıkarırken de zorlanıyormuş çünkü ağlıyor kadın. konuşamıyor yani ee, ve lütfen devam et demiş lütfen seni eleştiren kötücül lere kötü habislere ...kulak asma diyor kadın... Evet. ...metroda... E, ...senin hakkında... ...hakaret, iftira atanlara... ...sen fantastiksin, harikasın... ...demiş, Greta Thunberg... ...teşekkür ederim diyor... ...bir kez daha beraber kaldık... ...yoluna devam etmiyoruz... Bu bütün Türkiye'deki de aynı zamanda... ...iklim aktivistleri için de geçerli... ...saldırılar geliyor hem gazetelerden... ...hem sosyal medyadan... E, ...yaş üzerinden yapılan polemiklerle... ...beraber saldırılar yapılıyor... Ama bir diğer taraftan da nefret edenler nefret ettikleriyle beraber kendilerini tüketmeye devam ediyor. Ufak bir şekilde reklamımızı da yapacağım müsaade ederseniz. Geçtiğimiz sene Greta'nın katıldığı iklim zirvesinde Katavice'de e, çok fazla gazetecilerin ilgisini çekmemesine rağmen e, Açık Radyo'nun muhabirlerinden orada bulunan Ümit Şahin doğrudan gidip bir mülakat yapmıştı ve o mülakatı Açık Radyo'da yayınlamıştık. Ve Yeşil Gazete'de de çıkmıştı bir mülakat. Dün yazışmalarımızda... E, ...WhatsApp üzerinden yaptığımız yazışmalarda... ...Ümit Şahin hala Madrid'de... E, ...basın açıklamasına giremediğini ve... ...gazetecilerin uzun bir kuyruk oluşturduğundan bahsediyorlar. Yolunu kesiyorlar. Evet. Yani, e, şey... Benim de mesela... Bir ...hemen parantez açayım. Greta'dan... ...nefret edenler gördüğüm ortak özellik. Bir, vicdanen rahatsız olmaları... ...hiçbir şey yapmıyor olmaktan. E, yani Greta aslında bir ayna tutuyor... ...onlara. İki... veya da e, gerçekten de kötülerin yanında yer aldıkları için bu, bu da bana iyi geliyor yani iyi bir sinyal gibi Yok, geliyor tabi bence Greta'da zaten bunu söylüyor hedefe ulaşmakta olduğumuzu gösteren bir nokta Aynen. bu saldırılar iftiralar e, trolllükler falan diyor ve sonra için kadın ayrılıyor ağlayarak lütfen devam et yoluna dedikten sonra Greta hemen İşte gördün mü diyor, bunun gibi diyor. Yani bunu hazmetmek kolay değil diyor. Böyle bir yaşama e, diyor ve bu e, yani e, bu yılın Ocak ayında e, Globe Arena'da e, Stockholm'da bir e, yılın liderine e, bir İsveç spor galasında e, ödül vermek üzere oradaymış ve verdiği e, konuşmada diyor, daha genç gazetesinin muhabiri iyi liderlik üzerine bir, bir şeyler söylemişti ve şunu da özüne inecek olursak bir rahatsız olmayı göze almalı. Ona cesaret etmeli. Liderlik yapacak olan insan ve gelecek hakkında kararlar vermesini bilmeli. Bunları söylemiş hı hı. ve başkalarına yer açmalı diyor. Çok önemli bir şey çünkü gazeteciler biraz önce Can'ın söylediği gibi etrafını sarıp işte bızıltılarla dolaşınca popstar edasıyla beraber. E, Hem içe dönük biri zaten kendisi. Onun için de hemen öteki arkadaşlarını gösteriyor. Onlarla ilgilenin diye. Hı hı. Zaten bir sürü yerli var. İki de çocuk vardı biliyorsun diye, Birisinin adı Kiwi. Alman, o köprüden sarkanlar. Hı hı. Biri 8, biri 11 <gülüyor>. yaşında. Dün aynı zamanda Hintli 9 yaşındaki bir aktivistle beraber fotoğraf çektirmişti. Ve Nadira Nad Nad Nad Modi Nad neydi? Hı. Modi'nin ilk ismi neydi? Nadir. Her neyse. Modi'ye seslenmişlerdi. Narendra. Narendra. Narendra Modi'ye seslenmişlerdi iklim için harekete geçmesi için. Yaptığı basın açıklamasında da hemen yanında Rus aktivist Arşak oturuyordu. Genç aktivist Arşak aynı zamanda bu iklim için okul grevlerini yaparken birçok kez gözaltına alınmıştı ve buna rağmen hala devam ediyor. Arkadaşlarıyla beraber. Müthiş bir şey. İşte bu şeyler de Kletter kinder, kletter çocukları, tırmanıcı hmm. çocuklarla da böyle köprüden 50 metre yükseklikten bayrak açıyorlar. Bir buçuk derece kaldı ve e, biz 8 ve 11 yaşındayız. Biz büyüdüğümüzde iklim krizini durdurmak e, için çok geç olacak. Onun için biz tırmanan çocuklarız diyorlar. Çok tatlı. E, ve e, mesela Amy Goodman konuşmuş birinin adı Kiwi. <gülüyor> Kız, küçük kızın 8 yaşında 11 yaşındaki abisi de Zozo Biz tırmananlarız diyor Madrid'te iklim zirvesindeyiz 8 yıl içinde karbon bütçesi bir buçuk derece kullanılmış olacak ve 8 yıl içinde o, mahvolacağız O yüzden e, yoğun bir iklim krizini durdurmak için e, buradayız filan diyorlar. Peki e, <gülüyor> ki ile Zozoya soruyorlar. Tehlikeli değil mi yaptığınız iş diyorlar. Hayır. İklim krizi tehlikeli diyorlar. <gülüyor> i̇klim değişikliği tehlikeli olan diyorlar. Zaten havaları tırmanıcıymış. Kurtarma ekibinden. Onun için de çocuklar zaten neredeyse doğuştan beri tırmanıyorlar. Olağanüstüler yani. Demokrasi'nin adı. Neyse sonuç olarak ben e, bu ilgiden ...dolayı... ...yani başka liderler yaratan... ...bir lider misiniz sen, siz... ...diye soruyor. Ben kendimi lider olarak... ...görmüyorum diye bitiriyor. Yani bitirmeye yakın e, Greta Thunberg. Başkaları yaparsa da... E, ...yani kendinizi nasıl görüyorsunuz? Çok e, büyük bir hareketin... ...küçük bir parçası olarak... Yani anlıyorum birçokları beni lider olarak görüyor. Ben de platformu yeni liderler yaratmak için, başka şeylerin yanı sıra yeni liderler de yaratmakta çalışarak geçiriyorum. Diyorlar. Konuşmanı yazdın mı diyor birkaç saat kala. Ee, yok. Bunlar elektrikli e, araba ve trenle. Gidiyorlar işte. Nasıl olacağını biliyorum aşağı yukarı diye cevap vermiş. Peki nasıl bir mantık kullanacaksın diyor konuşmanı hazırlarken. ...valla ben... ...oldukça kötüyüm... ...şeylerde diyor konuşma yapmakta... ...ama... E, ...yani... ...insanlar mesela işte... ...how dare you, bu ne cüret... ...konuşmamı falan söylüyorlar sürekli... ...rüyalarımızı çaldınız... ...ve çocukluğumu çaldınız demiştim... ...bu değil benim asıl... ...iletmek istediğim diyor, ben sadece... ...bilgileri, bilimsel verileri... ...olguları aktarmak istiyorum... Ve yani geri kalanını Atarsanız Üç cümleyi Seçerseniz o zaman beni bir Budala gibi gösteriyor Filan demiş Yani böyle bir Ben onlara duygusal Filan bir şey vermeyeceğim Gerçek verileri Vereceğim diyor oturmanızı çocuklara, çocuklara da şeyi soruyorlar Ne söyleyeceksin diyor Amy Goodman Demokrasi Sınavda Bizim İngilizcemiz o kadar iyi değil diye cevap veriyor <gülüyor> Kiwi ile Zozo. Ee, ama bir şey konuşma hazırladık okuyalım mı diyorlar. <gülüyor> Oku diyor ve zehir zemberek bir cümleyle bitiriyorlar. Işi. İngilizceleri de o kadar kötü değil. Yani gelecek o kadar da e, kötü falan görünmüyor doğrusu isterseniz. Çocuktan alın haberi, haberi diyoruz ve bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. boş çakalın Anana a new revolution İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.